Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Vessalatu vesselamu ala Resulillah Aziz kardeşler Bu gece Burada Allah'ın izniyle Ümmeti Muhammed'in Tarihinde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 Onaylanmamış onun için Herkes şeyhini över Hocasını herkes över Hocası için Mersiyeler Şeyhi için övgüler dizer insanlar Bu on sene Yirmi sene elli sene sürer Yüz sene sonra O mersiyelerin yazıldığı defterleri de Bulamazsın bir yerde Nebevinin ölümünün üzerinden Yedi tane Yüzyıl geçmiş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 Nebibi. İki İbni Attar da anlatıyor kendisi de anlatıyor 6 yıl sürmüş talebeli 6 yıl sonra müderris olmuş aynı medreseye 6 yıl fiilen ders çalışmış 6 yılda her gün 12 hocadan ders okuyormuş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 Nebevi üç, üçüncü nebevilik bu adamın gecesi ibadetle meşgul. Yine talebesi i̇bn bir gece özellikle izlemeye karar vermiş. Medresesinde şimdi herkes bunu takip ediyor ya talebeleri uyumadı diye uyumuyorlar. Bu herkes uyuduktan sonra Şam'daki büyük camilerden birine gidiyor. Bir direğin arkasına çekiyor, bu da gizlice gitmiş takip etmiş.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 ee, bu Arabistan'da kaldığım yıllarda ortaokul düzeyindeki çocukların riyaz Salih'in ezberleyişini görür de çıldırırdı madde çocuklara ezberletiliyor riyaz Salih'in bu sadece ve sadece yani riyaz salih onun kitabı değil arkadaşlar içinde 1900 tane hadis var onları bir dizmiş kendine göre ama dizilişinde de enteresan bir mantık var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 Ebu Bekir'le olacağını düşünüyor ama dünyada da Ebu Bekir'leydi yalnız. O dünyada da beraberdi. Burada biz bizim yazlıkta oturalım, ahirette sizin kışlıkta buluşuruz dersen o ağustos böceklerine itibar eden yok pek. Ya Rab sevgimizi samimikul. Bu sevgimizi de kabul buyur ve bizi salihlerle beraber kuf. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.